Öykülerimiz, deniz üstü köpürür. Düğünler bazen sevdaya düşmüşleri kavuşturur, bazen de istemediğine varmanın acı yüzüdür. Her düğün İçinde biraz sevinci... ...biraz da kederi taşır. Nerede olursa olsun... ...yeni bir hayata... ...bilinmeyen, tanınmayan bir serivene yolculuktur düğünler. Her düğün... ...kendi içinde en güzelidir ama... ...şu Ula'nın düğünleri bir başkadır. Bu yüzden... ...Ula'nın düğünlerine sadece Ula'lılar değil... ...çevre köylerden de izlemek için gelenler olurdu. Aslında... Çay derili Osman pek sevmezdi düğünü derneği. O daha çok sakin kalmaktan... ...su kenarlarında tek başına oturup... ...zengin hayaller kurmayı severdi. O gün... ...dayı oğlu Masuh Çavuş'un gelin almasında... ...ulaya geldi. Alay... ...koca Marçal Dağı'nı aşıp... ...ulaya geldiğinde... ...kız evinde çalgı çengi sürüp gidiyordu. İlçenin kızları halkı olmuş... Al alaylar bulaylar. Temeli de süzgün alaylar oyununu oynayıp... coşuk kaymıyorlardı. Osman gel kardeş. Gel de gözün düğün görsün. Sen öyle her şeyi beğenmezsin ya... ...bakalım buna ne diyeceksin? Yok be ağam, Nereden çıkarırsın? Ben düğünleri pek sevmem o kadar. Osman... Avlu kapısının yanındaki duvarın üstüne dikilip oynayan kızlara bir göz gezdirdiğinde bir anda gözleri sadece bir noktayı gördü. Bu gözler daha önce hiçbir şeye bu kadar özenle bu kadar uzun bakmamıştı. Aslında Osman da şaşırdı bu duruma. Niyeydi bu şaşkınlık? Gururuna da geliremiyordu ama çok da mutluydu. Daha önce hiç olmadığı kadar. Ben bu olanın düğünlerine daha önce neden gelmemişim ki? Ne çok şey kaybetmişim beğer. Ne oldu aslanım? Nereye bakarsın böyle hayran hayran? Yok bir şey. Söylendim işte kendi kendime. Böyle diyordu Osman ama... ...olanlar olmuş. Gözlerine söz geçiremez olmuştu. Daha da ötesi... ...gözleri onun değildi sanki. Güzelliğine tutulduğu kızındı. Gülayşen'indi. Gülayşe... Bereketli toprakların yetiştirdiği nadide bir başak gibiydi. Ula'nın meşhur ailelerinden birinin kızıydı. Beline kadar inen siyah saçlarıyla, kesintisiz neşesinin renklendirdiği pembe yanaklarıyla. Ula'da namını bilmeyen bir Allah'ın kulu yoktu Gülayşin'in. İşbilirliği, becerikliliği, arkadaşları arasında da hem kıskançlığa hem de biricik olmasına sebep olmuştu. Gülayşe, üzerinde dikkatle gezinen bu hayran bakışları hemen fark eder ama hiç oralı olmaz. Osman'a yüz vermeyişinin sebebi, güzelliğinin, şirinliğinin farkında olmasıdır. Kız Gülayşe, şu tarafa bir bak hele. Aman canım, boşversene ne lüzum var. Fark etmedin mi sandın? Hiç bakamam. Gülayşe, bakmaya bile tenezzül etmez gibi görünür ama diğer tarafta göğsünde kor ateşler yanmaya başlamıştır bile. O hiçbir düğüne uğramayan, uğrasa da hatırla, gönülle zorla götürülen Osman, şimdi Ula'nın düğünlerinden ayrılmaz olmuştur. Her düğün sonrasında, diğer düğünün çabucak gelmesi için bütün yüreğiyle dua ediyor, her davul zurna sesinde, narin, salınan yarini gözünün önüne getiriyordu. rastları umuduyla, her düğüne gidiyordu ama, rastlasa da yüz vermiyordu ki güzel. İnsan bu kadar mı acımasız olurdu sevenine karşı? Niye bu kadar soğuktu bu kız? Bu güzelliğe, bu Eda'nın pırıltısına Benim bu yakışır mı? Yine böyle bir düğün gününde Gül Ayşesine, ''Gel Ayşe'' diyecek cesareti bulmuştu ki kendinde. Gülahşe göründü köşe başında. Osman dili aşık. Bırakın iki kelime edecek mecali, dizlerinde adım atacak gücü bile bulamamıştı. Gülahşe rengarenk bir serap halinde gezdi Osman'ın önünde. Ne bir bakış, ne bir gülüş. Ufacık bir umut bırakıp gidiydim de Gülahşe. Herkesin yiğit bildiği şimdi dizlerinin bağına bile hükmedemiyor. ...seni alıp kaçırsam... ...ama nasıl kıyarım... ...azıcık sevsem ve de güzelim... ...derken biri ilişti koluna... ...mecalsiz külçe halindeki bedeninin... ...şuursuzca sürüklendiğini hissetti Osman... ...gel be dost... ...bir derdim var anlaşılan... ...aşıksan gel bize kızın... ...çay derili Osman... ...kendini ulalı aşık gençlerin... sofra kurduğu hasırın üstünde buldu... ...herkes burada kendisine dostça sıcak bakışlar sunuyordu. Anlıyorlardı halinden çünkü. Çünkü hepsi aynı deryanın içine batıp çıkmışlardı. Kısaca merhabalaştıktan sonra koyu sohbetin tadını, rengini, kokusunu vermeye başlamıştı bile. Bu güzelliğin üstüne bir de dülger bekirlerin selver, sazını ince ince tırndırdatır. Bu arada biri dayanamaz. Merakımı bağıştı Osman arkadaş. Ula düğümlerini kaçırmayışımın sebebi ne? Aşık tavını bulmuştu zaten. Keder çılgın bir ırmak gibi taşıcak bir oyuk aramaktadır kendini. Bulmuştur işte. O güne dek bağlamayı eline almamış olan Çaydereli Osman birden irkildi. Yeniden doğmuş gibi oldu. Selver'in elinden bağlamayı aldı. O gün çalıp çağırdı yüreğinden gök kubay'a salı verdikleri ulanın türküsü oldu ve karşılıksız sevdayı bize taşıdı öpür ey canım rinnana ay rinnana kayada binsem götürür ey canım hey Kayı canım, hey. Benim de şu dünyaya gelişim hey canım rinnalay rinnalay Bir güzel sevdasından hey canım hey Bir güzel sevdasından hey canım hey canın katarı hey canım liman ayrınların yüreğimde katarı ey canım rinna, rinna, rinna. Hey canım rinna na yerin na rinna na bir güzelin hatır hey canım hey bir güzelin hatır hey canım hey radyo için uyarlayan Hülya Akar anlatan Çağan Özdemir. Seslendirenler: Osman, Erol Eren, Gülayşe, Şermin Çetinkaya. Gülayşe'nin arkadaşı Canan Özacun. Osman'ın arkadaşı Fatih Özacun. Ulalı genç Tarkan Koç, Mehmet Can. Prodüksiyon: Serhat Karasu, Oğuz Sivri. Yöneten: Ferman Karaçam. Yanar sofrasında Ey canım hey. Benim de şu dünyadan İlişim Ey canım Rinalay rinalin Memleket Sevdasından Ey canım Memleket hey. Memleket sevdasından Ey canım